واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Hamd ancak Allah içindir. Ona hamd eder, ondan yardım ve bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah bir kimseyi doğru yola iletti mi, artık onu ondan başka saptıracak yoktur. Allah bir kimseyi saptırdı mı da, artık onu ondan gayrısı doğru yola hidayete ulaştıramaz. Ben şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ibadet edilmeye layık gerçek hak mabut ilah yoktur. Ve yine şahitlik ederim ki Muhammed Aleyhissalatu vesselam onun kulu ve resulüdür. Bundan sonra sözlerinden doğrusu Allah'ın kelamı yollarının hayırlısı Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın yoludur. İşlerin en şerlileri dinde sonradan icat edilen, sonradan ihtase edilen Sonradan uydurulan işlerdir. Dinde sonradan icat edilen her bir iş bidat, her bidat sapıklık, her sapıklıkta da dalalettedir. Yüce Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamd olsun. Bizi bir daha bu mübarek mecliste onun adını anmak, onu yüceltmek, tesbih etmek, ona hamd etmek üzere bir araya getirdi aramızda onun ayetlerini okuyup müdaresi etmek, onun bize gönderdiği elçi Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın sözlerini aramızda müzakere edip ilim talep etmek için bizleri bu araya, burada bir araya topladı. Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamd olsun. Bizim sözlerimiz, bizim kelimelerimiz ona sena etmeye, onu övmeye, onu yüceltmeye kifayet etmez. Rabbimiz Allah Azze ve Celle kendi hepsine sena ettiği, kendini övdüğü gibidir. bundan sonra dedik ki buraya bu meclise Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerini sözlerini müzakere müdaresi etmek için bir araya geldik başlayacağımız dersin mukaddimesinde ilmin faziletinden ehemmiyetinden öneminden bahsetmek ile sözü fazla uzatmayacağım ancak şuna işaret edip bir iki tembih yapacağım İlmin fazileti hepinizin malumu. Burada söylemek istediğim, işaret etmek istediğim bir şey, seleften büyükçe bir topluluğun aralarında dört imamın da bulunduğu. İmam Malik'in, Şafii'nin, Hanefilerin aktardığına göre Ebu Hanife rahimahullah'ın ve imam Ahmet'ten bir rivayetle gelen, onlar dışında seleften başkalarından da Süfiye'nin, Sevri'den. Zühre'den ve diğerlerinden nakledilen bir şey söyleyeceğim. Onlar diyorlar ki farzlardan sonra insanın yapacağı yaptığı farz ibadetlerden sonra Allah'a takdim edeceği Allah azze ve celle'nin hoşnutluğunu kazanmak için ona yaklaşmak, kurbet etmek için yapacağı en hayırlı amel, en hayırlı ibadet ilim talep etmektir. Yani biz ilim talep etmenin ne kadar faziletli olduğunu söylemekle yetinmiyoruz. Diyoruz ki farzlardan sonra bizim yapacağımız en hayırlı, en salih amel inşallah ilim talep etmektir. Seleften birçok kişi diyor ki niyeti sahih olan kimse için yani ihlaslı olan kimse için ilim talep etmekten daha hayırlı, daha faziletli bir amel yoktur. Bu tembihi şunun için yaptım. Yani bu ders silsilesinin başında, bidayetinde hepimiz şunun bilincinde, şuurunda olalım inşallah. Burada duyacağınız şeyleri belki daha önce duydunuz. Burada anlatılacak şeyleri belki daha önce biliyordunuz. Ancak bu, bu meclise ilim talep etmek maksadıyla, ihlasla, salih ve sahih bir niyetle geldiğiniz zaman, Burada bunun için bulunduğumuz zaman bu bizler için Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ye secde ediyormuşuz gibi. Onun önünde rükû ediyormuş, kıyam ediyormuşuz gibi. Onun ismini ediyor onu hamd ediyor, Kur'an tilaveti ediyor gibi. Hatta Allah'ın düşmanları ve bizim düşmanlarımızla cihat meydanında karşılaşıp onlara kılıç sallıyormuşuz gibi. Hatta demin aktardığım Seleften alimlerin söylediği gibi bu saydıklarından daha fazla, daha hayırlı, daha faziletli bir ibadetin, bir amelin içerisindeyiz. İnşallah bunun farkında, birincinde olalım. Bu yaptığımız için bir amel, salih bir amel, hatta salih amellerin içerisinde en faziletlisi, en hayırlısı olduğunu hatırlattıktan, buna dikkat çektikten sonra hepimizin hatırına şu gelmeli. Biliyoruz ki bütün salih amellerin Rabbimiz Allah Azze ve Celle indinden makbul olabilmesi için iki tane temel gerekli şart var. Bu şartlardan birincisi hepinizin malum olduğu üzere ihlas. İnsan yaptığı hiçbir ibadette, ibadetin sureti ne kadar güzel olursa olsun, ibadet Nebi Aleyhisselam'ın sünnetine ne kadar uygun olursa olsun, İnsanın kalbinde bu ibadeti Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmaktan, onun hoşnutluğunu ve rızasını kazanmaktan başka bir gayeye de yer veriyorsa kalbinde bu kimse ihlası yerine getirmemiş olur ki bu ibadet kendisinden kabul edilmez. Birinci şartımız ihlas. O yüzden Rabbimiz Allah Azze ve Celle'den bu mecliste otururken, buraya gelirken ve bundan sonraki derslerde her seferinde niyetlerimizi tahsih etmek için yardım isteyelim zira tevfik Allah Azze ve Celle'dendir niyetlerin tasih ile alakalı, ihlas ile alakalı bir sürü umumi naslar varit olmuş bunları muhtelik derslerde çoğu zaman tekrarladık, duyduk ama ben size burada şu anda sadedinde olduğumuz salih amel ile alakalı şu anda sadedinde olduğumuz salih amel hangisi? ilim talebi ilim talep etmek, ilim öğrenmek şu anda sadedinde olduğumuz salih amel ile alakalı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan varit olmuş iki tane hadis zikretmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği, Ebu Davud'un tahric ettiği hadis-i şerifte men taalleme ilmen mimma yubtegâ bihi vejhullah ve huve la yeteallemuhu illa liyusîve bihi min mine dunya lem yecid arfel cenneti yevmel kıyâme kim Allah rızası için talep edilecek olan ilimlerden birisini Allah rızası için talep edilecek ilimler hangileridir şüphesiz şer'i ilimler kim Allah için Allah rızası için talep edilecek ilimlerden birini dünyalık bir nasip dünyalık bir karşılığı elde etmek için talep ederse bu kimse kıyamet günü cennetin kokusunu dahi alamayacak. Cennetin kokusunu dahi duyamayacak. Şöyle bir aklımıza soru gelebilir. Artık bizler yaşımız başımız almış, her hepimiz işimizde gücümüzdeyiz. Bu ilmi bir makam mevki, bir vazife, bir maaş sahibi olmak için talep ediyor değiliz. Ama bununla beraber dünyalık insanın dünyalık garazları, Kalbinde bulunan, bulunan dünyalık niyetler sadece bununla sınırlı değil. Onu da Efendimiz Aleyhisselam'ın Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhümadın yaptığı şu rivayetinden anlıyoruz. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam من talebel ilme ليumâriye bihissufaha au liyubâhiyye bihil ulema au liyasrifa vucuhen ileyhi fehuve finnârı kim bu ilmi sefihlerle cedel etmek için, sefihler, cahiller, avamla, vatandaşla onlara cakas atmak için, onlarla cedel etmek için veyahutta alimlerle, ilim sahipleriyle aşık atmak için veyahut da insanların yüzlerini kendisine döndürmek, kendisine çevirtirmek için talep ederse bu kimse ateştedir. Yani bizler için Dünyalık olan niyetler arasında Böyle tehlikeler var Kim bu ilmi Cahillere hava atmak onlarla Laf yarıştırmak için Veyahut da alimlerle Alimlere karşı Onlarla aşık atmak Onlarla cedel etmek için Veyahut da insanların yüzlerini kendisine çevirmek için Bu ilmi talep ederse Bu kimse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi Ateştedir yani kardeşler, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünde şunu anlıyoruz ki her birimiz mutlaka kendi nefsimizde bunu müşahede ediyoruz. Etmiyorsak bu bizim ta tasavvurumuzun veyahut da kendimizi, kalbimizi, nefsimizi murakabe etmemizin zayıflığından kaynaklanıyor. Bir mecliste soru sorulduğu zaman ona cevap verebilmek ve insanlar bana bak insanların tev teveccühünü, tevcihini, onların yüzlerinin bundan dolayı sana döndüğünü görmek nefislere hoş gelen bir şey ancak bunlar hepsi ne? İhlasa mani olan şeyler Allah muhafaza bizlerin bu mecliste elde edeceğimiz hayırın, bereketin Rabbimiz Allah Azze ve Celle indindeki ecrin azalmasına hatta kaybolmasına sebebiyet verebilir Rabbimiz Allah Azze ve Celle'den selamet dileyelim bu ilim öğrenmenin birinci şartı ihlaslı olmak Diğer salih ameller gibi salih ameller içerisinde farzlardan sonra en faziletli olduğunu, en hayırlı olduğunu söylediğimiz ilim talebinin Allah katında makbul olması için birinci şart. İkinci şart nedir? İttiba. Yani Nebi aleyhissalatü vesselamın öğrettiği, onun gösterdiği gibi olması bu yapılan salih amelin. Bizler de bugün bu mecliste inşallah başlayacağımız bu silsilede hem Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği şekilde hem de onun varisleri olan, onun mirasçıları olan ilim ehlinin, alimlerin bizlere gösterdiği, bizlere öğrettiği bir yöntem üzerinde inşallah bu silsireyi devam edeceğiz. O yöntem de şudur. İlim ehli yüz yıllardan beri sadedinde olduğumuz kitabı telifinden itibaren İslam medreselerinde Ders halkalarında Okutulan ilim talebelerinin Okuduğu, ettiği ezberlediği Ve nesilden nesile Aktarılan bir metin seçtik Hüseyin hocanın da tevcihiyle Dediğim gibi bu ilim ehlinin Yüzyıllar boyunca İslam dünyasının her bir coğrafyasında ilim talebelerinin Bu ilme başlarken Okudukları ilk, ilk metinlerden Bir tanesi biz bunu ilim ehlinin bize gösterdiği doğrultuda seçtik. Çünkü ilmi onlardan öğrendiğimiz gibi ilim öğrenmenin metodunda kimden, kimden öğreneceğiz? İlim ehlinden, alimlerden öğreneceğiz. Yoksa bizden her birisi deneme yanılma yöntemiyle kendi kafasına göre dini, yaşamada yeni bir yöntem icat edemeyeceği gibi dini, öğrenmede de yeni bir yöntem icat edemez, etmemeli. Sizin için ihtiyar ettiğimiz, seçtiğimiz bu Risale Hafız Ahmet ibn Ali ibn Hacer Al-Askalani Rahimahullah'ın ahkem hadislerini derlediği, ahkem hadislerini bir araya getirdiği Buluğul Meram isimli bir risale Biliyorsun hadisçiler, hadis alimleri hadis kitaplarında Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini değişik farklı kategorilerde, farklı başlıklarda tasnif etmişler Kimisi konularına göre bunları tasnif etmiş Bunlara sünnen deniyor, cami deniyor, sahih deniliyor Kimisi müsnetlere göre bunları ter tertip etmiş Yani sahabelerin isimlerine göre Kimisi belli mevzulardaki hadisleri tertip etmiş Kimisi de sadece ahkam hadislerini Tertip etmiş, tedvin etmiş Onlardan bir tanesi de İbni Hacer al-Askalani Rahimehullah Bizlere Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Ahkam ile alakalı Ahkam dediğimiz Yani ibadetler ile alakalı Fıkıh ile alakalı namaz, abdest, oruç, zekat, hac ve benzeri Nebi Aleyhisselam'dan var olan hadisleri tertip etmiş onları isnatlarından, senetlerinden tecrit etmiş, ayırmış hadislerin bir kısmında iktisar etmiş sadece konuyla ilgili olan bölümünü bizlere takdim etmiş böyle bir kitap hazırlamış Allah kendisine rahmet etsin, demek ki bu işi yaparken ihlaslı biriymiş ki öyle hüsnü zannediyoruz Allah Azze ve Celle de onun bu kitabına yeryüzünde bir hüsnü kabul koymuş bir bereket koymuş ölüm tarihi 852'dir i̇bn Hacer Hazir yani yaklaşık 6 asırdır 600 yıldır İslam medreselerinde alimler ilim talebeleri hatta alam onun bu kitabını okuyarak ezberleyerek Nebi Aleyhisselam'ın sünnetlerini öğrenmeye devam ediyorlar İbn-i İbn Hazir Aleyhisselam'ın ismini duydunuz Buhari şerhlerinden Fethül Bari'nin ki Buhari'nin Buhari biliyorsunuz malum Rabbimizin kitabından sonraki bizim dinimizde en muhtemet en sahi en sağlam kitap alimler diyorlardı ki İbn Hacer'e kadar Buhari'yi düzgün bir şekilde şerh etmek bu ümmetin boyunda bir borçtur İbn Hacer'den sonra diyorlar ki Allah razı olsun İbn Hacer ümmetin bu borcunu ödedi Allah kendisine rahmet etsin. Böyle büyük bir alim, hatta muhasır alimlerimizden, ben defalarca kendisinden işittim. Medine'de gidenlerimiz de görmüşlerdir. Şeyhimiz, hocamız Abdül Muhsin Al-Abbad, birçok defa şunu söylüyor, diyor ki bu asırda hadis öğrenmek isteyen, hadisle iştigal etmek isteyen, muhaddis olmak, hadis talebesi olmak isteyen bir kimse, şu iki kişiyi, şu iki kişiden müstahak kalamaz. Şu iki kişiye mu mutlaka muhtaçtır. Onlardan bir tanesi diyor ki İbni Hacer el askalani ikincisi de Şeyh Muhammed Nasruddin el-Albani, Allah hepsinden razı olsun, hepsine rahmet etsin, bizleri de onların zümresine ilhak etsin, onlarla beraber haşr etsin. Malum Ramazan yaklaşıyor. Ramazan'a kadar belki 7, belki 8 mecliste İbn Hacer el Askalani'nin Buluğul Meram isimli kitabından ki bu kitap normal fıkıh kitapları gibi ilmihal kitapları gibi taharet bablarından namazdan oruçtan namazdan işte zekat oruç diye devam ediyor. Biz şu anda önümüzde yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle bu kitabın başından değil de oruç bölümünden inşallah başlayacağız. Okuyacağımız yaklaşık 50 tane hadis-i şerif var. Bunlar hepsi efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın sözleri. Onun bize bıraktığı miras, seleften birisinin söylediği gibi bu mecliste inşallah Abdullah oğlu Muhammed aleyhisselatu vesselamın mirasını aramızda paylaşacağız. Mirasını aramızda taksim edeceğiz. Çünkü peygamberler diner ve dirhem bırakmazlar miras olarak, ilim bırakırlar. Kim onların bıraktığı bu mirası alırsa çok büyük bir pay elde etmiş olur bundan önceki meclislerimizde Şeyhülislam Hulusi bir vasiyetini okumuştuk hatırlayanlarınız bilecekler Şeyhülislam Hulusi Mubi orada ilim talebiyle alakalı ilim talebinde itimat edilecek olan kitapla alakalı vasiyette tavsiyede bulunurken şöyle bir tavsiyede bulunuyordu diyordu ki Nebi Aleyhisselam'dan ilmin her babında temessük edeceğin tutunacağın bir asıl bir esere itimadet ona ezberle ona temessük et biz de inşallah oruç babında itimat edeceğimiz Hafız İbni Hacer'in biz için, bizler için seçmiş olduğu bu hadisleri okuyacağız aramızda dediğim gibi Nebi Aleyhisselam'ın mirasını inşallah paylaşacağız Rabbim Allah Azze ve Celle aramızdan hiç kimseyi bu mirastan bu mirasın ecirinden ve bu meclisin bereketinden mahrum bırakmasın takip edeceğimiz metot şöyle ulemadan gördüğümüz gibi hadis şerhi Fıkıh kitaplarında olduğu gibi çok fazla açıklamaya, çok fazla tasavvur etmeye, ayrıntılara girmeye, ulemanın ihtilafını zikretmeye gerek bırakmayan bir mesele. Önce hadis-i okuyacağız inşallah Arapçasından. Sonra belki aranızdan birkaç kişiyi daha okutacağız. Hadisin önce tercümesini kırık anlamına vereceğiz. Ondan sonra genel anlamını söyledikten sonra hadisten ulemanın ettiği, istihraç ettiği, ulemanın çıkardığı, birkaç faydeyi zikredeceğiz ve bir sonraki hadise geçeceğiz böyle yaparak hem inşallah bir günde bir derste işte 5-6 tane hadis alıp bu zaman içerisinde bu hadisleri tamamlamaya gayret edeceğiz hem Nebi Aleyhisselam'ın sözlerini aramızda müzakere etmiş olacağız hem de inşallah yaklaşan bu mübarek Ramazan ile alakalı oruç ahkamı ile alakalı ya yeni bilgiler öğreneceğiz ya eski bilgilerimizi tazeleyeceğiz Yahut da yanlış bilgilerimizi Tasih edip düzelteceğiz Bismillah diyelim başlayalım Diyor ki İbn Hacer Kitab-ı Sıyam Kitab-ı Sıyam Alimler kitaplarına Eserlerini Kitap olmak Kitap, bab, fasıl Olmak üzere Konunun büyüklüğüne göre kısımları ayırıyorlar Burada da müellif, Bu kitabın içerisinde Bu lugul meram içerisinde Taharetten, namazdan, zekattan bahsettikten sonra bu her bir ana başlığa kitap ismini verdikten sonra oruç babına gelmiş. Diyor ki Kitabu Sıyam. Oruç muhterem arkadaşlar. Bize Türkçe'ye Arapçadan geçmiş bir kelime değil. Müslümanların, Türklerin İslam'a ilk girdiği yıllarda büyük ihtimalle Farslardan etkilenerek Farsçadan tercüme edilmiş. Onlardan geçmiş bir kelime. Arapçada oruc orucun ismi oruç Değil Dinin orijinal isminde Oruca savun veyahut da Sıyam deniliyor Ama bizde Türkçe'de artık oruç diye yerleşmiş Biz oruç diye tekrar ediyoruz Ancak şer literatürde bunun ismi Savun veyahut da Sıyam'dır Dini literatürde kullanılan Bütün kelimeler Dini ıslahdaki bütün kelimeler O kelimenin Sözlükteki, dildeki ...anlamından hareketle veriliyor. Öyleyse dini ıstılahta bir kelimenin anlamını anlayabilmek için... ...öncelikle onun sözlükteki anlamını bilmek lazım. Salma yahut da Sıyam kelimesi sözlükte... imsak anlamında. İmsak, bir şeyden el çekmek. Onu terk etmek, ondan imtina etmek anlamına geliyor. Sıyam, imsak etmek. Hatırlarsanız, Meryem suresinde... Allah Azze ve Celle Meryem hamile kalıp kavminden uzağa gittiği zaman ayeti kerimede ona buyuruyor diyor ki Kur'an'da bize aktardığı şekliyle insanlara şöyle söylesen karşısına çıktıkları zaman inni nezertu lirrahmani savna felen ukellime el yevme insiyye ben bugün Rabbime bir savm, sıyam, oruç adadım ve bugün hiçbir insanla konuşmayacağım Meryem'in adadığı oruç savun neyden el çekmek neyden imtina etmek yemeden içmeden mi neyden konuşmadan yani insanın konuşmadan imtina etmesine de el çekmesine de aynı zamanda ne deniliyor siyam. savun siyam yani oruç denilebilir bu orucun kelime anlamı dindeki ıstılahı da bu geniş olan genel olan kelime anlamından biraz daha özel bir anlam alimler farklı tanımlar yapmışlar biz onlar içerisinden bir tanesini seçtik. Düzgün bir tercüme yapmaya çalıştık. Not olan arkadaşlar aslında orucu dinde şöyle tanımlıyoruz. Diyoruz ki oruç yani savun veyahut da sıyam fecirin doğuşundan güneşin batışına kadar fecirin doğuşundan güneşin batışına kadar yeme, içme ve orucu bozan sair işlerden imtina etme. Fecrin doğuşundan güneşin batışına kadar yeme, içme ve orucu bozan sahir şeylerden imtina etme suretinde yapılan bir ibadettir. Bu orucun neredeki tanımı? Dindeki. İslam dininde, şer'i ıstılahta, literatürde orucun anlamı bu. Bu literatürden orucun ne olduğunu anlıyoruz. Fecirin doğuşundan güneşin batışına kadar bir zaman var fecirin doğuşu fecirin ne olduğunu biliyor muyuz Hayır. fecir sabah güneş doğmazdan evvel güneşin ufukta aydınlığının ilk çıktığı an demek bu fecir iki tane bunun birincisine yalanti fecir, fecir deniliyor fecri kazip ikincisine de doğru fecir deniliyor fecri sadık birinci fecir yerden yukarıya doğru paralel değil de dikey olarak gelen bir aydınlıktır onunla ufuk arasında bir karartı vardır. Yani aydınlık ufukta değil de ufun karanlığın üzerinde bir aydınlıktır. Bu aydınlık çıkıp az bir süre sonra kaybolduğu için buna yalancı fecir denir. Gerçek fecir, fecire sadık ise ufukta dikine değil de boyuna yani enine bir aydınlığın başlamasıdır. Bu aydınlık çok az bir şekilde başlar. Yavaş yavaş artar ta ki güneş doğuncaya kadar buna da Doğru fecir, fecir anlamında fecir sadık denilir. Fecirin doğuşundan güneşin batışına kadar. Bu zaman neylerden imsak edilecek oruç? Sağol imsak dedik ya yemeden, içmeden ve bunun dışında orucu bozan diğer sair şeylerden imtina etmek, onlardan ele tek çekmek suretiyle Allah Azze ve Celle'ye yapılan bir ibadettir. Yani mesele sadece aç kalmak ne? değil. Bu El, el çekmek, yemeden, içmeden vesaire muhterattan neden yapılıyor? Allah Azze ve Celle'ye i̇badet. ibadet olarak. Öyleyse ibadetse madem, demek ki bunun için niyet şartı var. O yüzden tanımda bunun ibadet olduğu söyleniyor. Oruç hicri, hicretin ikinci senesinde farz edilmiş icma ile. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar toplam 9 tane, tane Ramazan oruç tutmuş. Farziyeti kitapla, sünnetle ve icma ile sabit bir farizadır. İslam dininin üzerine bina edildiği beş temel esastan bir tanesidir. İslam dininden herkes tarafından zaruri olarak bilinen bir şeydir. İspat-ı hacet bir meseledir. Dolayısıyla vücubiyetini yani farz olduğunu inkar eden bir kimse İslam milletinden çıkar ve kafir olur. Diyor ki i̇bn Hacer Al-Askalani An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan. O şöyle dedi. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. La teqeddemu ramadana bi savmi yevmin ve la Ramazana bir gün veya hutta iki gün önceden orucu takdim etmeyin. Ramazanın bir gün veya hutta iki gün öncesinden oruç tutmaya başlamayın. La takad yani takdim etmeyin demek. Bunun aslı te fiilde fiildi Arapçada. Ancak takvim için hafif etmek maksadıyla telerden bir tanesi hasfedilmiş. La takad ne demek? takdim etmeyin. Öncesine almayın. Ramadane, Ramazanın bi savmi yevmin ve la Bir gün veya da iki gün öncesini oruçla takdim etmeyin. Bu bir yasaklama. Arkasından diyor ki aleyhissalatü vesselam, illa bir istisna var. Raculun, ancak şu adam bu işten müstesna. Kane yasûmu savunan fel yasum daha önce tuta geldiği adeti üzere tuttuğu bir oruç var ise bu adam o tuttuğu oruç bugünlere denk gelmiş ise o orucu ne yapsın tutsun قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la teqeddemu bi bisavmi yevmin ve la yevmeyin ramazana bir gün veya da iki gün öncesinden oruç takdim etmeyin ancak daha önce bugünlere denk gelen bir orucu tutan kimse orucunu tutabilir. Birkaç kişiyi de okutalım inşallah. <gülüyor> Gönüllüleri okutalım. En Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun şöyle buyurdu. Kâle Rasûlullâhi sallallâhu aleyhi ve sellem. Rasûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La tegaddemu ramazana bisawmi yevmi ve la yevmeyin. Ramazandan önce bir veya iki gün oruç tutmayın. İlla racıdın kâne yasûmu sevme felyesuh. Felyesumhuh. Felyesumhuh. Felyesumhuh. Evet yalnız devamlı oruç tutan adam müstesna o bo orucunu tutsun Tutsun, tutsun buyurdular. Bir kişi daha okusun inşallah. Söyle sen de okam bunu. an Ebi Hurayra radıyallahu anhu Ebu Hurayra'dan Allahum da razı olsun. Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La takademu Ramadane bi yawmin bi savmi. Bi savmin yawmin ve la yawmin. Ramazan girmeden bir veya iki gün önce oruç tutmayın. İlla raculun kendi yesumu savmen kalyusumhu. Ancak bir ancak bir adam o ki her zaman oruç tutuyor, o güne denk geldiyse. O da ne yapsın? O gün orucu tutsun. tutsun. Muttefakun aleyh. Hadis üzerinde tahricinde ittifak edilmiş bir hadis. Ne demek muttefakun aleyh? Yani bu hadisi Buhari ve Müslim rivayetinde ittifak etmişler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadis-i şerifte Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ramazan yaklaştığı zaman Ramazan'a son bir gün kala veya da iki gün kala ki bu neden kaynaklanıyor bir gün iki gün kala demesi Ramazan'ın gününün tam bilinmediğinden en son geceye kadar bir gün veya hatta iki gün kala bir insan ne yapmasın oruç tutmasın. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bunu yasaklamış bu yasaktan bir kimseyi bir kısım insana istisna ediyor diyor ki ancak şu kimseler tutabilirler daha önce adeti olduğu üzere oruçtan bir kimse mesela ne gibi adam pazartesi perşembe orucunu tutuyordu veyahut da bir gün yiyip bir gün oruç tutuyordu böyle bir kimse ramazandan bir gün önce veya iki gün önce denk geldiği zaman bu orucunu tutabilir bu oruçtan yasaklanan kim böyle adeti olmadı halde Ramazan yaklaştığı için ya Ramazan'a ihtiyaten yani bugünler belki Ramazan girmiş olabilir belki hilal görünmüş olabilir de biz onu fark edememiş olabiliriz diye Allah Azze ve Celle'nin kendisine yüklemediği kendisini mükellef kılmadığı bir şeyle kendisini mükellef kılarak aklı sıra kendine göre dinde ihtiyatlı olmaya çalışarak hususen Ramazan'dan bir gün veyahut da iki gün öncesini oruca başlayan kimseyi böyle yapmaktan Nehye diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hadisin ravisi Ebu Hureyre radiyallahu anh. Normalde ulemanın adeti hadislerin bu şekilde ahkam hadislerinin şerhinde sahabelerden de kısaca bahsetmek. Ama biz böyle yaparsak çok uzun sürecek bu iş. Öyle yapmayacağız ama belki bir iki fayda söyleyebiliriz. Burada hemen şimdi aklıma geldi. Ebu Hureyre radiyallahu anh. Bu söylediğimiz Ebu Hureyre bunun ismi midir? Değil. Yoksa neyi? Değil. Künyesi. Künye ne demek? Yani filancanın babası gibi söylenen başındaki Ebu Hureyre. Hureyre kedi kelimesinin Arapçada ismi tazgiridir. Yani kedicik demek, küçük kedi demek. Kendisi radıyallahu anh ceplerinde, üstünde, başında kediler taşıdığı için, kedileri sevdiği için aleyhissalatü vesselam onu böyle isimlendirmiş. Bu şekilde künyelemiş. Peki Ebu Hureyre radıyallahu anh ismini bilenimiz var mı? Abdurrahman ibni Sahr-ed-Devsi radıyallahu an. Bu hadis-i şeriften çıkan faydeler, hükümleri ulema şu şekilde sıralıyor. Diyorlar ki bir... Ramazandan bir gün Veyahut da iki gün önce Oruca başlamak Yasaklanmıştır İkincisi Bu yasaklama Nebi aleyhisselamın bu şekilde bundan nehyetmesi Bu yasağın tahrim ifade ettiğini Yani haram olduğunu gösterir Yani Ramazandan bir gün veya iki gün önce oruca başlamak Oruç tutmak dinde Haramdır Nebi aleyhisselatü vesselamın Yasaklamasıyla Üçüncü fayda Bu yasaklamadan Yani bu haramlıktan Bir sınıf insan müstesna Bunlar kimler Hususen o günleri kastetmediği halde Daha önce tuta geldiği oruçlar O günlere denk geldiği için Oruç tutan kimseye O günlerde oruç tutmasına izin verilmiştir kendilerine Ruhsat tanınmıştır Kimler için bu Daha önce adeti olduğu üzere Nafile tatavvu veyahutta da sünnet oruçları tutan onlar için bir ruhsat var. Gibi. Peki daha önce üzerinde bu şekilde tatavuğu veya nafile değil de farz orucu olanlar içinde bugünlerde oruç tutmak ruhsat mıdır? Ruhsattan da daha üstte azimettir. Kim gibi? Daha önceki Ramazan'dan üzerinde oruç kazası borcu olan kimse gibi. Veyahutta adak adamış üzerinde kendine farz olmayan bir orucu farz etmiş kimse gibi O bu kimseler de bu yasaklamadan müstesnadırlar ruhsat olarak değil azimet olarak zira onların bu oruçları tutması kendilerine farzdır üçüncüsü Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, Ramazan Ramazan'dan bir gün veyahut da iki gün önce orucu takdim etmeyin bu hadis-i şerifin lafzının yani usul alimlerinin söylediği şekliyle mantukunun, nutkunun anlamı bir de bunun mefhumu var. Yani eğer Ramazan'dan bir gün veya hafta iki gün önce oruç tutmak yasaksa üç gün veya dört gün, beş gün, altı gün, yedi gün, on gün önce oruç tutmanın hükmü nedir? Yasak değildir. Bu hadis-i şerifin mefhumuyla. Peki bunu söylemeye neden neden hacet duyuyoruz? Çünkü elimizde İmam Ahmet'in rivayet ettiği ve sünnenlerde rivayet edilen başka bir hadis-i şerif var. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İzin tasefe şaban suumu. Şaban ayı ortalandığı zaman artık şaban ayının ortasına geldiğiniz zaman bir daha oruç tutmayın. O hadisin zahiri neyi yasaklıyor? Şaban ayı. 15'ten sonra artık oruç tutmak yasaklanmış. Peki bu hadisin nefumunda ne var? Bir gün veya hatta iki gün önceden daha fazla bir zaman önce oruç tutula bilir. Şimdi bu hadisin nefumuyla o hadisin. Mantuku yani lafızdan anlaşılan mana çatıştı. Çatıştı gibi görünüyor. Ancak bu elimizdeki hadis inşallah onun üzerinde hakim. Çünkü bu aleyhissalatü vesselam sözü burada açık. Bu sözün mefhumu bir gün iki gün önce tutmak caiz değilse demek ki üç gün beş gün on gün önce tutmak caiz. Peki öbür hadis hakkında ne diyeceğiz? Alimlerin bu konuda izlediği iki tane meslek, iki tane mezhep var. Bir kısım ulema Demin zikire geçen Şaban 15'inden sonra artık oruç tutmayın hadisi hadisini zayıf olduğunu beğen ediyorlar, zayıflıyorlar. Sahih olduğunu söyleyen alimler diyorlar ki bu hadisle arasını bulmak için, tevcih etmek için yani o şu anlama geliyor olabilir insan oruç tutmadı Şaban'a boyunca, Şaban'ın 15'i geldi artık Ramazan yaklaştı oruç tutmaya iptidaren başlamasın. Şaban 15 oldukta artık o zamana kadar oruç tutmadıysa artık bundan sonra oruca başlamasın. Ama adam şarabının başında tuttu. İşte birkaç gün tuttu. 15'inden sonra 20'sinde de ne yapabilir? Tuta. Bilir. 25'inde tuta. Bilir. 28'inde tuta. Mas. 28'inde tutabilir mi? Tamam, yani. Neden? Gün bir gün önce ve iki gün öncesi. Bu hadis-i yine alimler diyorlar ki şöyle bir fayda var. İnsan şeriatın belirlediği, Allah'ın ve Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam çizdiği, koyduğu sınırları kendisinden bir takım önlemler aldığını zannederek ne yapamaz? Aşamaz. Yoksa gerçekten bugünlerde esastan Ramazan'dan bir gün veya iki gün önce olabilir. Hava kapalı olabilir. Hilal görünmemiş olabilir. O gün gerçekten Ramazan'ın biri olabilir. Bu ihtimallerin hepsi varit. İnsan bununla beraber ihtiyat ben ihtiyat edeyim. Garanti olsun diye. Yani bugün, bugün şu Şaban'ın 28'i, Şaban'ın 29'u ben bugün de dese bu adam ne yapmaya çalışıyor kendinden? Allah'ın ve Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam belirlemediği onların koymadığı bir ölçü koyup onların ihtiyat olarak görmediği bir şey kendine ihtiyat edilmiş olur ki bu nehyedilmiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu nehyederek bize haram olduğunu beyan etmiş. Bir başka fayda daha var hadis-i şerifte. O da şu şeriattaki hükümler şeriattaki hükümler o hükümü bazen kasteden kimseyle onu kastetmeyip de haricen yaptığı işi ona denk gelen kimse arasını ayırıyor tefrik ediyor. Şöyle örnek verelim. Mesela kerahat vakitleri diye bir şey biliyoruz değil mi? Bazı vakitlerde Nebi Aleyhisselatü Vesselam bizlere namaz kılmamızı yasaklamış. Bu ümmet içerisinde kim o vakitlerde namaz kılmayı kastederek namaz kılmak için kalksa bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yasağının kapsamına girer. Ama bir kimsenin namaz kılma kastı yok. Bir ders halkası var mesela mescitte. O ders halkasına katılmak için mescide girse. Ne için girdi namaz kılmak için? Girmedi. Ders halkasına katılmak için girdi. Mescide girdiği anda kerahat vaktine denk geldi. Nebi Aleyhisselam'ın sizden biriniz mescide girdiği zaman iki rekat namaz kılmadan oturmasın. Bir, bir diğer rivayette Oturmadan evvel iki rekat namaz kılsın, hadisine itimaden ona imtisalen iki rekat namaz kılsa bu kimseyi nehy miyiz? Evet. Etmeyiz. Neden? Çünkü bu şeri, şeriatın sahibinin nehy ettiği şeyi kastetmiyor. Bu başka bir sebepten dolayı bu işi yaptı. İnsan abdest alsa, keraat vaktinde, abdest aldıktan sonra dese ki abdest aldım, iki rekat abdest namazı kılayım. Nehy miyiz bunu? Evet. Etmeyiz. Neden? Çünkü bu kimse o vakti ve o gitti namaz kılmayı kastetmedi bir sebebi yerine getirdi peşinden o sebebin üzerine meşru bir şey olduğu için onu yapmaya çalıştı ancak bir kimse şöyle yapsa keraat vaktinde desek ki ben bir abdest alayım da arkasından iki rekat abdest namazı kılayım bu kimseyi nehyeder miyiz bu kimseyi hederiz çünkü bunun abdest almaktan kastı nedir namaz kılmak adam desek keraat vaktinde ben mescide gireyim de iki rekat namaz kılayım bunu ne miyiz Evet bunu da nehyediriz. Neden? Ama dışarıdan bakıldığı zaman suret aynı. Demek ki şeriat ne yapıyor? İnsanların kasıtlarına göre o yasağın, o nehyin illetinin hükmünü değiştirebiliyor. Eğer adam onu kastetmiyor. Harici bir sebepten dolayı yapıyorsa aynı bu hadis-i şerifte o günü kastetmediği halde, Ramazan'ı bir gün iki gün takdim etmeyi Murad etmediği halde normal olarak tuttuğu oruç o güne denk gelen kimseye izin veriyor. Ama o günü kasteden kimseye izin vermiyor. Demek ki burada insanların kasıtları da nedir? Şeriatta muteberdir. Tabi bu alezutlak bir şey değil. İlim ehlinin zikrettiği sınırlar içerisinde. Hadis-i şerif muttefakun Ali. İkinci hadis-i şerif. Ve an Ammâr ibn-i Yasirin radıyallahu anhu kâle. Ammar bin Yasir radıyallahu <gülüyor> anhu dedi ki, kim oruç kim şüphe edilen günde oruç tutarsa şüphe edilen günde oruç tutarsa fakat asa Abel Kasım Abu Kasım'a isyan etmiştir. Ammar bin Yasir diyor ki kimin sözü? Kendisinin sözü. Efendimiz Aleyhissalatu vesselamdan direkt rivayet etmiyor. Men sâmel yevmel lezî yuşekku fîhî Kim şek edilen günde oruç tutarsa tercümeyi kelime kelime mi söylesek daha münasip ben böyle ben böyle daha iyi <gülüyor> Fakat asa abel kasim sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Kasım'a isyan etmiş ona asi olmuştur Diyor ki İbn Hacer zekerehu'l Buhari ta'likan. Bu eseri bu rivayeti Buhari talik olarak zikretti. Ve vasaluhu'l hamsete bunu vasletti. Ve sahhahahu İbn Huzeyme ve İbn Hibban. İbn Huzeyme ile İbn Hibban da bu rivayetin sahih olduğunu söylediler. Talikin ne olduğunu, vaslın ne olduğunu inşallah kısaca söyleyeceğim. Ondan önce inşallah iki kişi daha okusunlar İş Şerifi bu an Ammarip Niyasir radıyallahu an faale Ammarip Yasir'den şöyle buyurdu: "Men sam al yowan ladi yuşeku fihi, takad asla takad asa ab qasim kim şüphe gününde şüphe edilen günde oruç tutarsa bu qasma isyan edilir." Et, <coughs> Deker Bukhari'yu. Tegliqen Bukhari Teglik olarak zikretti ve 5, 5, masliddi. Masliddi. Masliddi. İbn ve sallahu l-5'i vasil etti. Vasil etti. Masakha huknu huzaymete vabnu İbn-i ve İbn-i Habbam sahih olduğunu söyledi. Maalikallah Birisi daha oku. Ve Ammar ibn Yasir. Amr ibn Yasir'den radıyallahu anhu Allahumdan razı olsun kale dedi ki Mansa'al yawm kim şer kim şüphe edilen günde onu tutarsa fakat asa Ebel kasid Ebu Kâsım'a asi olmuştur. Zekeri Buhariyü taliqan Buhari Ta'liq olarak zikretti. O vasaluh Beşi vasletti ve Sahhu hu, İbn Huzeyme'te ve İbn Hibban İbni Hüzeyma ve İbni Hibban sahihlerinde dinlediler. Tasih, Tasih ettiler. Ammar bin Yasir radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu bu sözde, bu hadis-i şerifte hadis-i şerif söz Ammar bin Yasir'in radıyallahu anh'ın kendisine ait. Yani Nebi aleyhisselam şöyle buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim diye bir lafzı yok. Sözün sahibi kim? Ammar radıyallahu anh'ın kendisi. Ancak bu içinde bu Sözün sahibi o olmakla beraber içinde bahsedilen meselenin hükmü sanki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözün hükmü gibi. Çünkü bahsettiği şeyde diyor ki kim şöyle şöyle yaparsa o Ebu'l Kasım'a isyan etmiştir. Yani günaha girmiştir. Haram, günah irtikab etmiştir. Diyor ki Ammar radıyallahu anh Men sâme el yevmellezî yüşekku fîhî men same kim oruç tutarsa el yevme o günde ki elleri yuşekku fiyhi o günde şüphe ediliyor. Şek var. Buna fukaha diyorlar ki şek günü bugün. Şüphe günü. Bu kimse Ebu'l Kasım'a isyan etmiştir. Ebu'l Kasım kimdir? Resulullah aleyhissalatü vesselamın künyesidir Ebu'l Kasım. Künyelenmek ilim ehlini zikrettiğine göre Meşrudur, hatta müstahaptır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın künyesi Ebu'l Kasım'dır. İki sebepten dolayı diyor alimler. Bir tanesi Kasım diye bir oğlu var Aleyhisselatü Vesselam'ın. Hatice radıyallahu Anh'a'dan validemiz, annemiz, Hatice radıyallahu Anh'tan olma bir, bir bir oğlu var ismi Kasım. Ki kendisi küçük yaşta vefat ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bundan dolayı Ebu'l Kasım diye künyelenmiş. Bir de bir rivayette aleyhissalatü vesselam buyuruyor diyor ki ''İnneme ene Kasim Vallahu mu'ati Diyor ki veren Allah azze ve celle'dir. Ben yalnızca kâsimim yani taksim edeceğim. Sizin aranızda paylaştıracağım. Yani aleyhissalatü vesselamın isimlerinden, onun lakaplarından bir tanesi nedir? Kasim. yani taksim eden, paylaştıran. Bundan dolayı kendisine Ebul Kasım diye künyelenmiş. Şek günü oruç tutan kimse Ebu'l Kasım'a isyan etmiştir. Peki şek günü nedir? Hangi gün için fukaha? Şek günü diyorlar. Fukahanın cumhurunun üç mezhebin şek günü dedikleri şey şu. Şaban ayı biliyorsunuz. Ramazan ayının bir öncesi. Şaban ayı. Şaban ayının 29. gününün akşamı yani ertesi gün ne olacak? Ya 30 ya 1 eğer Şaban ayının 29. günü. Bugün 29. Bugün yarın acaba Şaban'ın 30'u mu yoksa Ramazan'ın 1'i mi diye hilali gözetlemeye çıktık. Ama bir de baktık ki hava kapalı. Hava bulutlu. Kış mevsimi. Veyautta çöl fırtınası var. Burada olmuyor ama. Hava tozlu. Yani hilali gözetlemeyle aramızda bir engel var. Yarının Şaban'ın 30'u mu yoksa Ramazan'ın biri mi olduğunu bilmiyoruz. O yüzden ne deniyor buna? Şek günü. günü. Yavmuş şek. Şüphe edilen bir gün. Diyor ki Ammar radıyallahu an. İşte bu şek edilen o günde, o gün oruç tutan kimse Ebul Kasım sallallahu aleyhi ve selleme isyan etmiştir. Neden? Çünkü e, evet çünkü bak bunu, bir önceki hadisiyette aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Ramazan'dan bir gün veya hafta iki gün önce ona orucu takdim etmeyin. Ama yarın Ramazan mı değil mi bilmiyoruz. Şek ettik. İşte şek gününde de sahabenin burada şahitliğiyle veyahut da onun fıkhıyla, Nebi aleyhissalatü vesselam'dan öğrendiği fıkh ve hüküm ile bugün oruç tutmanın da Efendimiz aleyhissalatü vesselama isyan oldu, olduğunu öğreniyoruz. Ki bu ne demek olur? Bir şey Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a isyan etmek anlamına geliyorsa bunun hükmü nedir? Haram, haram. haram mı olur, mekruh mu olur? Haram, haram, haram. haram olur. Çünkü Allah'a isyan neyse Kesinlikle. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a isyan da aynı, aynı şeydir. Allah'a isyan etmek haram, O'nun gönderdiği elçiye, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a isyan etmek de aynı şekilde haram olur. Burada bir iki ibare var. Faide babından zikredelim. Diyor ki, Zekerehu'l-Bukhariyu <Gülüyor> talikan Ammar'ın bu sözünü Buhari talik olarak zikretti. Talik şu demek hadis istilahında hadis ilminde şimdi bu kitapları tasnif edenler Buhari gibi, Müslüm gibi, Ebu Davud, Tirmizi gibi yazdıkları hadisleri bu kitaplara hadislerden önce kendileriyle Nebi Aleyhisselatü Vesselam arasındaki zinciri de ricelleri de, isnat da zikrediyorlar. Kendi hocalarından başlayarak, kocasını ben hocamdan dinledim o da şükülancadan duymuş o da falan tabiinden duydu o da filan sahabeden işitmiş o da Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan duymuş buna senet deniliyor bu senedin tamamını zikrettiğin zaman bu müsnet olur mevsul denilir buna yani senette bir kopukluk bir şey yok ancak bazen İmam buhari bunu çok yapıyor bu sayhinde bazen bu kitabı tasnif edenler Nebi Aleyhisselatü Vesselam ile kendi aralarında kendi şeyhinden kendi hocasından başlamak suretiyle bir, birden fazla iki Veyahut da sahabeye kadar bu isnat zincirini hasfederek, düşürerek, zikretmeden bu hadisleri söylüyorlar. Buna da talik deniyor. Talik askıda kalmak demek. Bir şeyi asmak demek. Yani şöyle düşünün. Üst tarafta bu kitap var. Kitabın ise yani Buhari. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a doğru bir zinciri var. Ama zincirin bir kısmını ne yapmış? Koparmış, zincirin ucu askıda kalmış. Ondan dolayı buna diyor ki talikan. Buhari Rahimullah ve diğer alimler farklı sebepler için bunu böyle yapıyorlar. Bu şu anda bizim için önemli değil. Ama bunu çok rastladık kitaplarda Buhari Talik olarak Buhari'de muallak olarak rivayet edildi denilir. Burada şuna dikkat edeceğiz. Bir yerde Buhari Talik olarak, Buhari'de muallak olarak deniliyorsa eğer biz bu hadis Sahih-i Buhari'dedir diyemeyiz. O hadis-i şerif Sahih-i Buhari'nin cildi içinde bile olsa. Çünkü Buhari'nin Sahih'te koştuğu şart bu talik olan muallak hadis için geçerli değildir. Bu önemli fayda. Buhari'de muallak olarak, Buhari'de talikken rivayet ediliyor ibaresi gördüğümüz zaman artık bu hadis Buhari sahihinde Sahih Buhari'de bu hadis vardır diyemeyiz. Ondan söylüyor ki vav salahul Tamam. Buhari bu hadisi talik etti. Yani ravileri zikretmedi. Onları ıskat etti, düşürdü ama bu arada hiç esastan rabi yok mu? Var. Buhari kendine göre bazı sebeplerden bunu zikretmedi. Ama bununla beraber diyor ki Beşi ne yaptı bunu? Vasletti. Birleştirdi bu aradaki kopukluğu. O Beşi de şudur. Biz bu kitabın başından başlamadığımız için mukaddimesini okumadık. Kitabın mukaddimesinde İbn -i Hacer al Askalani bu kitabında kullandığı bazı terimlerin anlamlarını söylüyor. Diyor ki ben beş kişi, Beşi dediğim zaman şunları kastediyorum. İmam Ahmet Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace. Yani beş dediğim zaman kısaca bunların hepsini zikretmeden beş dediğim zaman siz anlayın ki bunlar kimdir? İmam Ahmed'in Müsned'i, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace. Onlar da bunu yapmışlar? etmişler. Yani senedi tam bir şekilde rivayet etmişler. Hadis-i şerifi de İbn Huzeyme ile İbn Hibban sahih olduğunu beyan etmişler. Tasih etmişler. Hafisten çıkan faydaları yine mehlis seyircileri diyor. Diyorlar ki, birincisi şek günü. Şek edilen gün oruç tutmak nedir? Haramdır. İkincisi şek edilen günün oruç tutmasının haram olduğundan şunu anlıyoruz. Bizim sürekli söylediğimiz bir fayda var. Ki bu fıkıktan gerçekten ameli meselelerde bunu kap kavrayan zat eden bir insan için birçok meseleyi halleden bir, kula, bir kural genel bir kaide diyoruz ki yakin şek ile ortadan kalkmaz asıl olan bir şeyin bulunduğu hal üzerinde kalıyor olmasıdır bunlar şu anlama geliyor şimdi biz Şaban'ın 29. günündeyiz hangi aydayız? Şaban bu garanti yarın Şaban da olabilir Ramazan da olabilir kesin bildiğimiz şu anda hangi ayın içindeyiz? Şaban Hangi ayın girip girmediğinde şüphe ediyoruz Ramazan, Ramazan. Kesin bilgimiz hangisi Şaban. Şaban'ın varlığı Şüphe ettiğimiz bilgi hangisi Ramazan. Ramazan'ın girip girmediği Alimler diyorlar ki Bu ve bunun benzeri birçok hadisten istimbat ederek Genel bir kaydı olmuşlar Diyorlar ki kesin bilgi Şüphe ile ortadan kalkmaz Eğer elimizde kesin bilgi varsa Ramazan Şüphe ettiğimiz bilgi hangisi Ş Kesin bilgi Şaban Şüphe ettiğimiz bilgi Ramazanın girip girmediği. O şüphe ettiğimiz bilgiyle bu kesin bilgiyi ortadan kaldıramayız. Bu kesin bilgiyi ortadan kaldırmak için ancak bir kesin bilgi, bilgi gerekir. Abdestte bunu çok zikrediyoruz sürekli. Hatırlıyorsunuz belki. Evet. Ne diyoruz insan mesela abdestliyse. Abdest aldı. Ondan sonra abdesti bozuldu mu bozulmadı mı şüphe etti. Bu kimseye ne diyoruz? Sen ne üzerindesin? Abdest. Abdestlisin. Neden? Neye itimaden bunu söylüyoruz? <gülüyor> bu kaideye itimaden çünkü sen abdestli olduğunu kesin biliyorsun abdestliydin şüphe ettin kısım neresi bozulmadı. bozuldu mu bozulmadı mı diyoruz ki burada işte bu şüphe o kesin bilgi ne yapmaz ortadan kaldırmaz ya, mü, mü, orada da aynı öyle üç mü, adam diyor ki mesela namazda bu rekat üçüncü rekat mı dördüncü rekat mı fukaha diyor ki yakinle amel eder yakin ve diyorlar ki yakin en az olandır Yakin neden en az olanı? Bak, üç mü kıldım, dört mü kıldım diye şüphe ediyoruz. Yani üç kıldığımız kesin. Üç kıldım, kesin. Şüphe hangisinde var? Dördüncüyü kıldım mı, kılmadım mı? O zaman ne yapıyoruz, neye bina ediyoruz? Asla. Çünkü asıl üç. Bu kesin bilgi. Yakin dediğimiz şey kesin bilgi. Şek, tereddütlü olan O zaman diyoruz ki tamam sen üç kıldın. Bu dinin, ahkamın, fıkıhta, her meselede belki, her bapta, çok fazla kullanılan alimlerin her meselede zikrettiği dinin yani külli büyük kaidelerinden bir tanesi. Bu hadisiyetten de bunu anlıyoruz. Şek günü oruç tutmak yasak. Neden yasaklanmış? Çünkü elimizde kesin bir bilgi var. Biz Şaban ayındayız. Acaba yarın Ramazan mı ya İhtiyaten ben bunu tutayım sen ne yapmış oldun sen? Bu şek'i kimin üzerinde musallat ettin? Kesin bilgin üzerine. Şek kesin bilginin üzerine musallat edilerek amel edilmez. Hadis-i başka bir fayda daha zikrediyor da alimler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan burada bahsederken sahabe kim böyle yaparsa Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve selleme isyan etmiştir demiyor. Allah'ın Nebisine, Nebi aleyhisselam isyan, et, isyan etmiştir demiyor da onu ile zikrediyor? <gülüyor> Künyesiyle zikrediyor. Araplarda bu şöyle bir şey. Bu gerçekten bugün de var. Bir insana yani böyle meclislerde, misafir ortamlarında bir kimseye ihtiram etmek için onu tazim, tevkül etmek için ona künyesiyle hitap edilir. Halil merayetinden diyorlar ki burada şöyle bir fayda var. Nebi aleyhissalatü vesselam'dan bahsederken risalet veya da nübuvvet vasıflarıyla bahsetmeden direkt ismiyle veya künyesiyle ondan bahsedilebilir. Bu caizdir. Bu şunun kapsamına girer mi? Rabbimiz Allah azze ve celle ayeti kerimede bizleri لَا تَجَعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْدُكُمْ كَدُعَاءِ بَعْدُكُمْ بَعْضَ Sizler Nebi Aleyhisselam'ı çağırmayı birbirinizi çağırma gibi yapmayın. Yani biz birbirimizi çağırırken isminize hitap ederek çağırabiliriz. Ama Nebi Aleyhisselam'ı çağırırken ona hitap ederken Ey Muhammed! Ya Muhammed' hitap etmemiz yasaklanmış. Diyorlar ki alimler, bu hadis-i şerifteki hükümlerden bir tanesi de Nebi Aleyhisselam'ın gıyabında ondan bahsederken Risalet veyahut da nübüvvet vasfıyla vasfetmeden direkt onu ismiyle veyahut da künyesiyle ne yapabiliriz? Anabiliriz. Bahsedebiliriz. Üçüncü hadis-i şerif. Ve an İbni radıyallahu anhuma kale İbn Ömer radıyallahu anhuma dedi ki semı'tu rasulallahi sallallahu aleyhi ve selleme yakul rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle derken eşittim idâ raeytumuhu onu gördüğünüz zaman fasûmu oruç tutun ve idâ raeytumuhu onu gördüğünüz zaman feaftiru iftaredin. edin in gumma aleikum eğer onunla aranızda bir engel olursa, eğer bir şeyle örtülürse, bir şeyin arkasında kalırsa, yani onu göremeyecek durumdaysanız fakduru lahu onu takdir edin. Muttefakun aleyh. Devam edelim arka sayfadan. Aynı hadisin değişik rivayetleri var. Değişik lafızları var Vali Müslimin muslimin bir lafızı şöyle Fe in uğmiye aleykum Eğer sizden gizlenirse "Fakduru duru lehu Selafin Onu 30 güne takdir edin Ve buhari Buhari'nin lafzı da Şöyledir Fe ekmilul iddete O ayın sayısını Adedini 30 güne Tamamlayın ve lehü abi yine buhari'de ebu hurayra'dan gelen hadiste şöyle denilmiş fekmilu iddeti sha'ban 30 şabanın şaban ayının adedini 30 güne tamamlayın diyor ki Aleyhissalatu vesselam onu gördüğünüz zaman oruç tutun onu gördüğünüz zaman iftar edin göremediğiniz zaman takdir edin Takdir edinden ne anlayacağız? Takdir edinin ne demek olduğunu nereden anlıyoruz? Diğer lafızlarda. Hadisin diğer lafızlarında deniliyor ki onu 30 güne olarak takdir edin veyahut da Şaban ayının sayısını 30 güne tamamlayın. Bir iki kişi okusun inşallah. Vahan Umar Ömer'den dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne Şöyle diyordu. İdara aytumuhu fasumuh. Onu gördüğünüz zaman oruçsun. Ve idara aytumuhu fa'ktiruh. Yine onu gördüğünüz zaman iftar edin. Fe'in hum ma'akum size gizli olduğu zaman faksuru lehu. Onu takdir edin, mutafak olalım. Ve liyuskimi Müslimde fe'in hum ma'akum size gizlendiğin zaman takdiru onu takdir edin lehu 30 30 olarak takdir edin 30 olarak. İbn Buhari'den Buhari'den fa'kemlu onun iddetini yani günlerini 30 olarak tamamlayın. Böyle fi hadisi Ebu Hurayra'tes Ebu Hurayra'den Buhari'de Ebu Hurayra'de Tekinü'l-iddetü Şaban 30. Şaban'ın günlerini 30 tamamlıyor. Ve Ali bin Ömer <Gülüyor> radıyallahu anhuma قال. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Dikkat ediyorsanız bazen bu sahabelerin isimlerini zikredildiği zaman bazen radıyallahu anhu diyoruz. Bazen radıyallahu anha diyoruz. Bazen radıyallahu anhuma diyoruz. Bazen radıyallahu anhum diyoruz. Bu değişiklik neden kaynaklanıyor? Burada Yallahu an sözünün sonuna koyduğumuz bu hu, ha, hum veya huma bunlar Arapça'da zamirler. Yani kimden bahsettiğimiz kişinin bazen erkek mi kadın mı olduğuna göre, bazen bir kişi mi, iki kişi mi, üç kişi mi olduğuna göre bu zamiri değişik kullanıyoruz. Burada siz belki çok küçük olarak oraya remzedilmiş göremiyorsunuz ama İbni Ömer dediğimiz zaman veya İbni Abbas dediğimiz zaman Radiyallahu anhu de yerine Radiyallahu anhuma diyoruz. Arapçada huma iki kişiden bahseden bir zamir. Yani Allah o ikisinden razı olsun diyoruz. Peki burada bir tane sahabe var. Neden o kişi dedik? İbn Ömer diyoruz. Bir kişi. Bu bu İbn Ömer kim? Ömer Abdullah İbn Ömer. Radiyallahu anhuma. Yani kaç kişi zikrettik? Hem Abdullah'ı hem de babası Ömer'i zikrettik. O yüzden Sahabenin eğer babası da sahabe ise onun yanına bu teraddüi ekini koyarken radıyallahu anhu ma diyoruz iki kişi şey oldukları için. Eğer birden fazla sahabeden bahsettik dedik ki mesela bu hadis-i şerif Ebu Hüreyre'den, Ayşe'den ve Enes'ten rivayet edilmiştir dedi dediğimiz zaman sonda diyoruz ki radiyallahu anhum. Hum da çoğul için kullanılıyor. Ayşe validemizden, Hafsa validemizden rivayet edildi dediğimiz zaman diyoruz ki radıyallahu an ha. Buradaki ha da hu yerine bayanlar için kullanılan bir zamir. Türkçe'de böyle bir ayrım olmadığı için biraz garibimize gidiyor. Ama kitaplarda çok sık gördüğümüz için bunları ne olduğunu inşallah bilelim diye söyledim. Diyor ki اِذَا رَأَيْتُمُهُ فَسُومُ Onu gördüğünüz zaman orucu tutun. Neyi gördüğünüz zaman? Bu hadis-i şerifte bu lafızı da bir öncekinde bu zamiri döndüreceğimiz bir isim yok. Ama takdiren biliyoruz ki burada bahsedilen şey Ramazan ayının hilalidir. Hilali gördüğünüz zaman oruç tutun. Ve izâ râitumûhû Bir daha gördüğünüz zaman ne yapın? İftar edin. İftar etmek demek akşam ezan okunduğu zaman orucu açmak demek değil. Yani artık orucu bitirip oruçtan çıkmak demek. Bayram etmek demek. Feyin gumme aleykum fakduru lehu eğer göremediniz görmenizle aranızda bir engel oldu göreceğiniz şeyin üzeri bir maniden dolayı örtülüyse ne yapın takdir edin takdir edin de açıklıyor diye diğer lafızlar. yani içinde bulunduğunuz ayı 30'a tamamlayarak şabansa şabanı ramazansa ramazanı Rabbimiz Allah Azze ve Celle dinimizdeki vakitli olan ibadetlerin tamamını namazı da, orucu da, haccı da biliyorsunuz bunlar hepsi vakitli ibadetler. Bunların tamamını ümmet içerisinde her seviyeden, her müstevadan, dünyanın hangi coğrafyasında, neresinde, hangi eğitim düzeyinde olursa olsun herkesin anlayacağı bir şekilde takdir etmiş. Yoksa eğer Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu vakitleri ibadetlerin bu vakitlerini sadece hesapla, kitapla, bilimsel işte buluşlarla, deneylerle bilinen şeylere bağlasaydı ümmetin, insanlığın büyük bir bölümü bunları öğrenemez bunları anlayamaz, idrak edemezdi ama bu dinin kolay oluşundan Rabbimiz Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete olan merhametinden dolayı bu mühim ibadetlerin bütün vakitleri herkesin anlayacağı, herkesin kafasını kaldırdığı zaman görebileceği en büyük en bilinen meşhur doğa olaylarıyla sınırlanmış. Aynı namaz vakitlerinde olduğu gibi. Biz bugün namaz vakitlerini saatimize göre ezana göre yapıyoruz ama namaz vakitleri saate göre ezana göre belirlenmemiş. Neye göre belirlenmiş? Güneşin hareketlerine göre. Yeryüzünde güneşin hareketlerini takip edip bu namazı namaz vakitlerinin takdir edilemeyeceği bir yer var mı? Yok. Hayır yok. Hangi müstevadan olursa olsun, dağdaki insan da, çöldeki bedevi de, tarlada çalışan adam da herkes kafasını kaldırdığı zaman eğer öğrenmişse Rabbinin o takdir ettiği vakitleri bugüne bakarak o vakitlerin girip girmediğini anlayabilir. Aynı şekilde Hacı da böyle, Ramazan da böyle. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Ramazan ayının girişini de ayın hareketlerine göre takdir etmiş. Allah katında ayların sayısı 12'dir. Ancak o 12 ay bizim miladi olarak kullandığı takvimdeki 12 ay değil. Hicri takvimdeki 12 ay. Hicri takvim, miladi takvim şu anda bizim kullandığımız takvim güneşin hareketleri hesap ederek oluşturulmuş bir takvim. Güneşin işte onların söylediklerine göre dünyanın güneşin etrafında bir tur dönmesiyle tayin edilmiş takdir edilmiş. O belli zamanlara ayrılmış. Allah Azze ve Celle'nin bizim itibar etmemizi söylediği takvim ise ayın hareketlerine göre yani bizim bize nispetle Yoksa ayın hareketleri de yine güneşin ona yansımasıyla oluşuyor. Bize nispetle bizim gördüğümüz ayın hareketleriyle. Yani bunu dağda da yaşayan, çölde de yaşayan, şehirde de yaşayan herkes bakarak ne yapabilir? Anlayabilir. Ramazanın girişi de, Ramazanın bitişi de bu ay, Ramazan ayının hilalinin görükmesiyle veyahut da Şevval ayının hilalinin görükmesiyle sınırlandırılmış. Yaklaşık belki 50 sene, 100 sene öncesine kadar İslam ümmeti, İslam alemi içerisinde fukahanın tamamı, selefin tamamı hatta büyük alimler Şeyhülislam İbni Teymiye gibi bu kitabın yazarı müellifi İbni Hacer el Askalani gibi büyük alimlerini zikrettiği şekliyle İslam ümmeti, Ramazan ayının başlangıcının veyahut da bayramın gelişinin astronomik hesaplarla yapılmayacağı bunların girişlerinin Hilal'in görülmesi suretiyle olacağı konusunda icma etmişler. Ne demek icma? Söz birliği etmişler. İcma ehl sünnet vel cemaat usulüne göre şer'i kesin bir delildir. Bir konuda icma edilmişse artık ondan sonra ümmetin bir konu üzerinde söz birliği ettikten sonra onlardan sonra gelen kim olursa olsun, değeri, kıymeti, büyüklüğü ne olursa olsun o icma edilen meseleye muhalif olarak söylediği söze itibar edilmez. Çünkü icma kat'i kesin bir delildir. Büyük alimlerde bizlere selefin, ümmetin, Ramazan'ın girişinin veyahut da bayramın girişinin hesapla astronomik takvimle değil de hilalin görülmesi suretiyle olacağı konusunda icma ettiklerini aktarıyorlar. Bu kesin mutlak bir hüküm değiştirilmez bugün işte birilerinin ilahiyatçıların çıktığı hayır kardeşim o zaman da bu hesap bilinmiyordu insanlar çölde yaşıyorlar tabii ki de onunla göre olacak şimdi hesap biliniyor artık bakmaya etmeye gerek yok biz değil bu senenin yüz senenin bin sene sonra o hileli ne zaman çıkacağını bile hesaplayabiliyoruz artık buna itibar edilmeli sözlerine itibar edilmez zira Nebi aleyhissalatü vesselamın bu dini bizlere aktardığı tebliğ ettiği Allah, Allah Azze ve Celle'nin teşrif ettiği zamanda da şimdi iddia edilenin aksine bu hesap kitap yine vardı. Yine astronomi diye bir ilim vardı. İnsanlar güneşin hareketlerini, yıldızlar hareketlerini hesaplıyorlardı. Böyle olduğu halde bir Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bizim için ay nedir? Böyle böyle böyledir. Ne demek bu? 30 veya da böyle böyle böyledir. Ne demek bu? 29'dur. Peki bizim için bu ayın hareketine göre belirlenen ibadet yani bu oruçta orucun başladığını ve bittiğini neye göre anlayacağız bu hadis-i şerife göre ne diyor aleyhissalatü vesselam su <Sessizlik> mu <Sessizlik> onu gördüğünüz zaman ne yapın oruç tutmaya başlayın bir dahakini gördüğünüz zaman ne yapın bayram edin eğer göremezseniz ne yapın oturma tamamlayın aslında mesela ne kadar basit ne kadar kolay hiç kimseyi zorlamaya, kasmaya, sıkıntıya sokmaya gerek yok. Bilakis onların kendileri, bu hesap ya daha kolay, daha biliniyor diyen insanlar aslında insanları daha çok tekellife sokuyorlar. Mesela bu kadar basit. Ramazan, Şaban'ın 28'e, 29'unda Hilal'e bakarsın, Hilal'i görürsen onu tutarsın, Hilal'i görmezsen ne yapa? 30'a tamamlarsın. Allah'ın bizi teklif ettiği, bize yüklediği sorumluluk bu kadar. Bunun üzerine insanların daha başka şeyler çıkartmaya çalışmaları Sadece onların kendi icatları olur. Ve söylediğimiz gibi bu yeni çıkan kaviller icma ile mesbuktur. Yani bunlardan önce icma edilmiş artık bu sözlere itibar edilmez. Bu hadis-i şeriften alimler şöyle faydalar zikrediyorlar. Bu hadis-i şeriften çıkan hükümler şunlar. Ramazan'ın girişi söylediğimiz gibi Ramazan'ın başlangıcı Ramazan hilalinin görülmesiyle bilinir. İnsanlar Şaban'ın 28'inde ve 29'unda 29'unda Hilal'i gözetlerler Eğer Hilal'i görürlerse Ertesi gün bayram yaparlar Eğer Hilal'i görmezlerse Ertesi gün ne? <gülüyor> Hilal'i görmezlerse ertesi gün Tutmazlar Ayı 30'a tamamlarlar Eğer hava açık Hilal'i görmediler ertesi gün 30 tamamlarlar Bugüne şek gün denilmiyor Şek günü hangisi? Hava kapalı Hilal, hilal'in görüldüğü de belli değil, görülmediği de belli değil. Yani çıktığı da belli değil, çıkmadığı da belli değil. Onun ertesi günü, zaten şek günü, o günün tutulmayacağıyla alakalı hususi bir yasaklama var. O gün oruçta ne diyor Ammar bin Yasir? Ebu Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etmiştir. Müslümanlar hilale bakarlar, hilali gözetlerler. Eğer hilal görülürse ertesi gün Ramazan olur. Hilal görülmezse ertesi gün 30'a tamamlanır, şevvalden sayılır. Bir ertesi gün kesin artık Ramazandır. Yani Ramazan'ın girişi ve bayramın gelişi iki yolla bilinir. Bir, hilal görerek, iki, ayı 30'a tamamlayarak. Mesela aslında bu kadar basit, bu kadar tekellüften, insanları sıkıntıya sokmaktan, hesaptan, kitaptan, bu kadar ihtilafa girmekten uzak bir mesele. Diyor ki, alimler bu hadisin faydaları arasında hilalin görünmesiyle ramazan başlayacağı hilalin görünmesiyle bayramın edileceği sabit olduktan sonra diyorlar ki demek ki hilalin gözetlenilmesi hilalin gözetlenilmesi Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanında yapılan meşru bir şeyler. İnsanlar Şaban ayının sonunda hilali gözetlerler. İki, eğer birisi hilali görürse hilali gören birisi olursa onun insanlara haber vermesi bu haberin insanlar arasında yayılması birbirlerine haber vermeleri de müstehaptır. Zira oruç gibi İslam'ın üzerine bina edildiği beş temel esasdan biri olan bu büyük ibadet neyle biliniyor? Onun görünmesiyle. O zaman insanlardan bir grup veya bir tarife bunu görürse ne yapmalı? Diğerlerine haber vermeli ki bu ibadet zahir olmasın. Yine bu hadisin faydaları arasında demin zikrettiğimiz şeyi de zikrediyorlar. Bir şeyin aslı üzerinde kalacağını. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiyor. Şe Şaban'ın sonunda ihtiyaten oruç tutun. Veya Ramazan'ın sonunda İhtiyaten bayram olabilir bayramda da Orucu bozun ne, Meseleyi neye, neye bağlamış Hilalin görünmesine Yani hilal görününceye kadar Asıl olan biz Şaban'daysak Ramazanı bekliyoruz Hilal görününceye kadar Bizdeki yakın bilgi hangi ayda olduğumuz Şaban Hilal'i görürsek Elimizde ne oldu ikinci bir yakın oldu O yakın bunun üzerine Bunun üzerine hakim olur Artık o yakın bu yakini iptal eder. Şaban ayındayız. Hilal'i gözetledik. Hilal'i göremedik. Elimizde ne var? Yakin. Şaban ayında olduğumuz. Hilal'i göremedik. Yarın Ramazan olabilir, olmayabilir. Bu ne? Şek. Ne yapmayız? Bu, yakın, bu şekli o yakın üzerine takdir <gülüyor> etmeyiz. Tamam ertesi gün 30. Şimdi biz yakın olarak Şaban ayındayız. Yarın için ne peki? Ramazan olabilir, olmayabilir mi? Yoksa yarın da yakın mı? Yarın Neden? Neden? 30'da Çünkü 30'da tamamladık. 30'da tamamlanınca ay ne ayı olmaz 31? Olmaz. Ay ya 29 olur ya 30 olur. Yani bugün eğer Şaban'ın 30'uysa kesin olarak biliyoruz Şaban ayında olduğumuzu. Yarın Ramazan'ın biri şüphe mi kesin mi? Kesin. Bu da kesin. Böyle olduğu için ya Hilal'i görmek. Hilal'i görmekle yakin ya Şaban'ı da tamamlamak da ertesi gün Ramazan olduğunun kesin, yakin olarak bilgisi öyleyse özetle bu hadisiyetten anlayacağımız mesele şudur Ramazan'ın girmesi ve bayramın gelmesi iki yolla bilinir ya Ramazan hilalinin veyahut da bayram hilalinin bayram hilalinin hangi aydınlardır oluyor Şevval, Şevval. hilali ya Ramazan'ın hilalinin yahut bayramın hilalinin görünmesi eğer hilal görünmediyse İkisi dolayı görünmemiş olabilir Biz görmemiş olabiliriz Hava açık, hilal çıkmadı Veya baktık göremedik Ne yapacağız bu durumda? Otura tamamlayacağız Veyahut da hilale bakmaya çıktık ama Hava kapalı, hava bulutlu Sis var, hava kirliliği var Toz fırtınası olmuş Hilal görünmüyor Bu durumda ne yapacağız? Otura. Yine otura tamamlayacağız Bakın bu ikinci surette otura tamamlamayla alakalı Mesele çok daha kesin Çünkü eğer hava karanlıksa ertesi günün ismi ne? Şek günü. Şek günü oruç hükmü hükmüne haram. haram. Ramazandan bir gün ve iki gün önce oruç hükmü yine haram. Vesallallahu aleyhi ve barik ala abdike ve nebike Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.